Evlenirken mehir manevi bir şey gibi istenilebilir mi? Mesela eşimin beş vakit namaz kılmasını istiyorum gibi vesaire şeyler. Mehir evlenirken nikah akdı esnasında söylenen bir bedeldir. Yani kadının evlenmesinin bir bedelidir, bir karşılığıdır kocası tarafından ödenmek üzere. Kendisine verilmesi gereken bir bedeldir. Bu bedel mali bir şeydir, maldır. Dolayısıyla bu tür manevi şeyleri talep etmek mehir sayılmaz. Yani kadın dese ki ben kocamın işte hac, şey, namaz kılmasını, oruç tutmasını, takvalı bir İslami yaşantı yaşamasını mehir olarak istiyorum derse bu mehir sayılmaz. Mehir mal olmalıdır. Para, altın, gümüş, her neyse veya eşya, bir ev, her neyse bir tarla veya işte ne bileyim başka dünyevi maddi şeyler olması esastır Mehrin. Başka türlü şeyler mehir sayılmaz. Hatta derler ki bazı yerlerde kadını kocasının hacca götürmesi veya umreye götürmesinin de mehir olarak istenmesi istenmektedir bazı yerlerde. Hı hı. Yine bu mehir sayılmaz. Ancak kocası ona umreye gidecek kadar veya hacca gitmeye yetecek kadar para verir. Kendisi o parayla kaydını yaptırırsa o zaman mehrini almış olur. Yoksa ben seni umreye götüreyim bu mehir yerine sayılmaz. Peki. İlla mal olarak kadına verilmesi Şöyle lazım. Şöyle bir şey var mı hocam? Bir telefonumuz var ama onun öncesinde benim şahsi sorum olsun. Mehil noktasında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sizin en hayırlınız, en az isteyeninizdir diye böyle bir hadisi var mı? Tabii ki yani nikahta e eyser olmak, yani kolaylık sağlamak kocaya en uygunudur. Ama onu zora sokarsanız adam zorlanacak, borç altına girecek, ileride belki sıkıntılara maruz kalacak. Bu da huzursuzluklara yol açacaktır. Onun için evlenirken e, işi kolaydan almak mümkün daha olduğu uygun. kadar daha uygundur. Ama mutlaka mehir almak kadının hakkıdır. Artık kendi sosyal e, sınıfına mevkiine göre e, kendi şanına uygun bir mehir isteyebilir. Bu nasıl olur? Kendi çevresinde, ailesindeki diğer göre. E, emsal kadınların aldıkları mehire göre o miktarda bir mehir isteme hakkı vardır. Tabii.